Ey şehit, ey kanıyla kılıca galibe çalan mücahid, Ey tarihin derinliklerinden, mahrumların, ezilmişlerin, Yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat, Ey Bedir Ovasını, Uhud Dağını, Kerbela Şölünü, Veheşti Zehra'yı, Ve Susa'yı, Susaları, mustazaf haklar için, İslam aslamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın, yeni yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran perinin, göz bebeklerinin ışığı, Karanlıkta kalmışlar aydınlatan, Onlara yol gösteren bir ışık, Ey alkanlara bulanan beden, Ey insanlığın feryadı, Ey Muhammed-i mesajın havarisi, Ey Hizbullah-ı yolun parlak kandili, Sen bir çağrısın, Lavlar gibi fışkıran kıp kızıl kanımla her günü aşuraya, her yeri kerbelaya çeviren hey hat zille feryadımla İslam için öleceksem ey yıkılışlar alın canımı çığırını ve uyanları uyandıran mazlumları ayaklandıran. Hizbullah ileri coşturan bir çağrısın sen. Ey şehit, sen bir Hamza'sın. Tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musab, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Abu Zer'in öfkesi ve ey Zeyneb-i feryadı. Ve ey Hizbullah ordusunun keskin kılıcı. Ve ey adalet terazisinin, özgürlü kervanın yılmaz bekçisi. Ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır. Zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şeyh! Seninle öğrendik kanun gücünü. Ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin. Ve hep böyle kalacaksın. Sonsuza kadar. Ey şehit Hacı Nuri. Ey şehit Aziz. Ey şehit Abdülhakim. Ey şehit Abdüselam. Ey Şehit Molla Mahmud, Ey Şehit Abu Rahman, Ey Şehit Molla Hüseyin, Ey Şehit Cemal Ey Şehit Selçuk, Ey Şehit Abdülkadir, Ey Şehit Muhammed Ali, Ey Şehit Ahmet, Ey Şehit Yusuf, Ey Şehit Şeyh Mus. Ey Şehit Recep, Ey Şehit Hamza, Ey Şehit Ziya, Ey Şehit Süleyman Sizleri unutmayacağız ve yolunuzu sürdüreceğiz